Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Baby, now you do Lana Dornay Ray Radyo Nostayıda Modern Sabahlar sevgili sanat seferler. Ritim ne kadar güzel bir şey Dünyanın en ruhsuz şarkısını bile Sabah sabah dinlenir bir hale getirebiliyor O yüzden biz de dünyanın en boş konuşmalarını yaparken Altımızda ritmik bir müzik Tercih ediyoruz ki en boş konuşmalarını dinlenir hale getirsin Hoş geldiniz diyoruz Türkiye'nin dört bir yanından Adana'dan ve Konya'nan Far ve Oktay Demirci bizlerle birlikte Hoş geldiniz efendim Türkiye'nin 9 ante geldik anca geldik hoş bulduk açtı bugün çok kalabalıkta herkes akıl akıl Ankara'ya geliyor hava Çünkü çok güzel artık. Havanın <gülüyor> şahane olduğu yani. Güzel havalar en güzel Ankara'da değerlendirilir. Ne yapacaksın güneşin altında bir dolaş, bir AVM'yi gez. çık Başka Çünkü... bir AVM'ye geç. <gülüyor> Çamurunun pisini de attı. Ben... Önceki e, fırtınayla. Ne akıttı ama ne kir aktı, ne kir aktı. Yani en son böyle... iki bir... defa dökülmüş gibi oldu şey. Fil... vallahi öyle oldu ha. Böyle güzel firiklendi yani. Çünkü neden? Ben aynısını ben çocukken yaşadım Dışarıda oynardım oynardım eve gelir bir yıkanırdım. Öyle bir su aktı sokaklarda. Yemin ediyorum en son o zaman görmüştüm yani. Nah dediler. Ha, dediler bunu da tarihe düşündüler. dediler. Anlaşılmadı o adamın ama <gülüyor> e, şey yaptılar. Sonra <gülüyor> anladılar uzun uzun anlatınca ne demek istediğini. Evet hoş geldiniz. Hoş Yürün bulduk. Efendim. 20 Nisan bugün. bugün hmm, neşe doluyor insan. 20'si Nisan'ın 20'si en keyiflisi. Neden dersiniz birinç. Bu akşam sunuculuk yapıyoruz. Evet. Otuker Ağır Kurdaş e, <gülüyor> salonunda. Evet. Kültür Kongre merkezinde. <gülüyor> Heyecanlar adamın, kongre, adamın kongre, ağzı, kongre, ağzı kongre, yüzü birbirine dolandır. Açıkta heyecanlandır. Ankara misisyenlere öyle espriler hazırladım. Dört tane espriler hazırladım ben. <gülüyor> bir dakika bir esprilerini şey yapmadığınız için. yapmak istiyorum. Dinleyicilerimize söyleyelim. Hala biletlerini almamış dinleyicilerimiz varsa ki bilmiyorum bilet kaldı mı kalmadı mı. Hemen. Hemen Emran Halıcı ve Ankara müzisyenleri konserini biletlerini alsınlar. Bu akşam saat 20'de Otu Kültür Kongre Merkezinde. Yani eğer e, bilet ikisten alma şansı e, olmayanlar varsa Var ise, bize, ve almak istemeyenler varsa meclisten gidebilirler. Emran Halıcı'yı bulabilirler orada. Ya yani bugün Aha. bildiğim kadarıyla görüşmeleri öyle yoğun bir görüşme yok. Bilet satıyor muymuş Emrah alıcı? Öyle yani diyorlar. Bütün müzisyenlerin yanında zaten, zaten 15, tane. Zaten onlar herkese oluyor. vermişler 10 15 tane herkes... Satış mı davetiye mi? Satış. Ya davetiye de satış oluyor. Sonuçta burs fonuna gidiyor yani. Ya tabii canım sonuçta. Kimse yüksünmez ki öyle bir şeyden. Yani ben tabii bana şey dese ben de satarım. Versinler bana. Bak, abi kendileri şey yapıyorsa versin bana. Ben... Ya zaten Emrah Bey söyledim ya. Emrah Bey'den biz de satalım bilet. Size pek güvenmiyorum dedi. Biz aldık mı davetiye? Biz biz davetiye almadık. istemedik bile değil mi? kapıda adınız olacak dediler bize. Biz hatta ben şeyden endişeleniyorum. Biz bilet almadık sunucuyuz ama akşama sunucu girebilecek miyiz? Girebilecek miyiz? Belli mi? Girebilecek miyiz içeriye? Yani işte ben de onun diyor sunucu olduğumuz benim bir afişte mi afişte, afişte yazıyor mu? Afişte yazıyoruz tabii canım kocaman. Öyle mi? Altta kocaman. İyi kimliklerinizi a Evet Modern sabahlar mi? olarak mı geçiyor? Modern sabahlar kimlikleri çıkarttım ben. Aa. Üstelik önünde ne yazabiliyor musun? Otobüsle de <gülüyor> binebilir. <gülüyor> Hadi ya. Aha, geçenli abi, o, değil tabii, evrak olarak ama. O zaman şey o. E, yasa evrak dışı evet. bir şey abi. Evrak düzenli. Evrakta satmış Abi ama bilmiyorum. yasa dışı çok da buramıza kadar geldi. Eğer Var otobüsleri bilmemiz için bu da yasa dışı gerekiyorsa evet. Yasa siz dışı abi Siz o. neden yatıyorsunuz burada cinayet? Siz uyuşturuyoruz. Siz otobüslerine bilinir diye kart yapmıştım. O yüzden hapse düştüm. Onun altına bir şey Cüneyt yapalım. Cüneyt Özdemir zaten o konuyla ilgili bir yazı yazdı. Biliyorsunuz geçen haftalarda otobüslerine niye binilemiyor falan filan diyor. Ona da güzel bir cevap yazacağım ama ona ilerleyen günlerde. Ben anlamadım ama. Siz hiç takip etmiyorsunuz ama ya. Cüneyt Özdemir mi? Evet. Cüneyt Özdemir'i takip Ya Biz de etmiyoruz da. Sosyal ortamlarda ediyor. İşte Efendim'e Emir Eymir niye girilmiyor? falan da filan diye bir yazı yazdı. Hiç takip etmedi. Öyle mi? İlk kez mi? Aman hala mı giriliyor olduğunu kimse söylememiş mi ya? Arkadaşı falan da mı yok? Bütün Ankara giriyor diye. Ona ithafen bir cevap yazıldı falan filan. Neyse uzun siz bilmiyor ben de takip ediyorsunuzdur şimdi bu boş yere bu kadar. Ben, ben Cüneyt Özdemir'in Dilberay'ın Esprisinden biliyorum. Ben şeyi bile takip etmedim yani program sayesinde öğreniyoruz bunları. Bakanın insanlara takla attırdığını. Ha, evet. takla, ha. takla veya oyun İkisinden tamam, beni iyice. seç. şey gibi ya yıllarca oynadığımız oyun gibi. Peki senden Bakan istese takla mı atarsın göbek mi atarsın? Göbek. Peki. Gerçek Böyle mi, iki öğretme? kova getirsinler. Haya, Bir de sümük. <gülüyor> Gerçek ne? mi cüret oyunuyla aynı bence işi. <gülüyor> ya yani vallahi daha yoksa değişik versiyonu. Şey gel. Evet vallahi ya. içim kalktı. Şu anda bir kova bir de elinle de yaptın kovanın büyüklüğünü küçük de Çok küçük kova diye. Eskilerin şişe kovası vardır ya. Deterjan kovası. Yok be öyle yapma şu tam deterjan kovası Ne var yaptın. bunun içinde? Sümük, satsuma var mı? Satsuma. <gülüyor> bir tane de eşkili <gülüyor> sümük var. Hangisini içersin? Ya lütfen susar mısın? Susalım vallahi yine oynarım demiş. Yine oynarım demiş. Herkes demiş şey yapıyor demiş... E, bakan gelse... Bir daha oynarım demiş... Bakan da bir daha takla attı der o, o diye Düşünüyorum ben... <gülüyor> <gülüyor> bir daha oynarım diye anlama bir da daha oynasınlar var. ne kadar güzel... Yani, ne diyecek yüzden... adam ya yani... Çok kendimi kırılmış... incinmiş hissettim... <gülüyor> Dans hayatım sona erdi... Peki sen şeyi biliyor musun onu takip edebildin mi... E, cambaz zannettim diye açıklama geldi... E, bakandan... Bir tane cambaz varmış orada... Cambazı niye oynatıyor o zaman... Hayır, Cammaz, oyuna, oyuna atma, atma değil, ya. takla atma. Taklıyı da cambazıydı, taklıyı da herkes atar ya. nasıl herkes bir Herkes mi atar? Atamadı, atamadı işte adam bana e, şey attırma. <gülüyor> atamadı ama <gülüyor> ben... Cambaz olsa atardı, ben onu cambaz zannettiydim dedi. Cambaz hmm. mı? Hı hı. Hayır cambaz, öyle tamam, geldi. cambaz zannetmiş olabilir tabii ki orada da sanatçıya bir daha doğrusu cambaz dediğin performans sanatçısı Tabii performans sanatçısı doğru tabii canım Herkes performansının gereğini yapacak tamam cambaz olsa takla takla atamıyorsan oyna böyle bir şey var mı ya Sen Erzur'da ya gitsen <gülüyor> resim yap yapamıyorsan o zaman heykeli yap Oyna ya da öyle demek gibi bir şey. E, e. Tabii canım her düğünde oynamıştır yani karşı çıkan adam. Picasso da oynadı oyna sen Picasso, Picasso da oyna. Doğru. oynardı ben onu söyleyeyim. Picasso şu anda fırfır. Fırfır <gülüyor> fır Picasso diye geçer. <gülüyor> bir şey diyeceğim sen Erzurum'da uzun süre kaldın Ege. Cambaz'ın meşhur mu? Niye hiç bize söylemiyorsun? Pasinler'de cambaz. Erzu... Erzurum'un cambazı mı meşhur mu? Öyleymiş baksana cambaz gelmiş. Erzurum'da. Dışarıdan gelmiştir o. İthal cambazmış. Yasa değişti ya artık. Ay cambazlar da mı ithal oldu? Maalesef. Medrano sirki, İtalyan sirki diye bir şeyler. Ay. Ay ne oldu ben ne oldu nereye gittik ne güzel şurada sahte kimlikle yola çıktığımız dakikadan itibaren kimliğin, hatırlamıyorum. Sahte kimliğin altına yazalım bu akşam eğer kullanacaksak. Ee, ne yarın? 21 Nisan 2012'ye kadar geçerlidir. Sadece giriş için kullanalım. Sonrasında ee, sonrasında otobüslerine bile başkasının eline geçer ondan da mı hiç şey ya. Başkasının eline geçmesi halinde lütfen polise falan gitmeyin. Biz çok özür dileriz gerekirse size bir miktar para da vererek bu konuyu tatlıya bağlarız. Bence onun için ayrı bir kimlik yapalım bu senin söylediklerini yazmak için. Ben Kimliğin onun... yanında afiş, zı zımbalarız. Afiş veya branda tipi bir şey yaptırdım. Kültür kongrenin girişine eğer izin verirlerse asacağım. Asamansak da canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok bu noktada. Asamadı. Asamadım. <gülüyor> Asamadı. Evet devam edelim o zaman. Şöyle bir bir göz atalım. Gazetelerden neler var. acayip acayip rüyalar gördüm. Hayda. Hayır Hayır olsun. Hayır olsun. Bu şarkıdan sonra size temsüldü anlatacağım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo 26 Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinler severler. Şahane bir cuma sabahındayız. Haftanın son iş gününün sabahında gündeme bakıyoruz. Neydi o gündemi kokluyor muyuz? Neydi ya? Gündemle, Gündemle güreşiyoruz ha. He. Koklamakla güreşmek arasında çok büyük farklar var. Niye canım? Güreşçilerde de bazen öyle şey yaparlar. Güreşten önce birbirlerini koklarlar. Herkesin rakibinin bir koklar. Özellikle Kırkpınar'da yani Türkiye'de, Türkiye'de diye soracaktım ben. E, evet tabii. Kırk Bunar evet. dedin. Kırk koklama olur diyorsun yani. Bir koklama olur muhakkak ki olur. Evet ee, başbakan görüşmeye işte böyle geldi. Hollanda ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Gül'ün Türkiye'de hiç alışık olmadığı bir sahne yaşandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte e, Gül'e Lahey'deki meclis binasında yapacağı görüşmeye bisikletle geldi. Bisikletine takım elbisesiyle binen Rutte Büyük ihtimalle bizim heyet şöyle düşünmüştü <gülüyor> Yazıklar Niye canım artist olur mu sporcu bakıyorsun hoca gibi adam ilerlemiş yaşına rağmen var ya. Biz ya Hollanda'da bisiklete bineriz. Ya Hollanda'ya gidince zaten işte insanlar öyle oluyor. Dün dinleyicimiz de aramıştı. Dün mü önceki gün mü? Öncek Ay Hollanda'ya gittik. Onu mu yesek, bunu mu yesek, bisiklete mi yesek? Bindiniz mi diye sorduk. Kışın ortasıymış düşün yani. O zaman bile insanın canı çekiyorsa. Yani çok bisiklete bilen var ama Hollanda başbakanı hakkında kendi basınında da şey çıktı ya. Bu da abartı. Artistlik yapıyor diye. Çünkü şöyle bir şöyle de bir somut şey çıktı benim okuduğum kadarıyla. Ee, kendi evinden bisikletle çıkmış söylenene göre. Ortalarda bir yerde makam arabasına binmiş. Sonra yine yaklaşınca e, tekrar bisiklete binmiş görüşmeye girmiştir ya. Kramkiriş sizdir. Ne kadar fenasınız ya? İsa siz ben, değil ya Hollanda basınıda okudum. Işte benim siz ol. dedim Hollanda basını. Siz o oh, Hollanda basına ah yok Halbuki oh. bizim basınımız ne Holla kadar güzel. Değil. Hollandadaki Oktay. bir takım medya diyorum o zaman ona. Hollanda basının uşağı olmuş. Valla uşağı olmuş durumuna düştüm resmen. Estağfurullah. Oktay seni kimse uşaklıkla şey yapamaz yani. Terbiye ederim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yalnız bu arada terli terli gitmek de. Çok şey değil mi ya? <gülüyor> e o yakaları falan nasıl olacak? Her gün karısı demiyor mu? Ay Rutte ne yaptın bunun yakaları gidel. Her gide, gün ya Cumhurbaşkanıyla Türkiye Cumhurbaşkanıyla görüşmeye bisikletle gitti. Yani takım elbiseyle biniyor bisiklete. Tabii tamam, demişti o görüşme bisikletle gelen adam. Her de, her bir görüşme. Her gün işe bisikletle. Bisiklette terlenmez ki. Nasıl takım Hiç elbiseyle ben seni bir bindireyim bakayım terliyor musun? Terlemiyorsun. Hollanda ne? dümdüz bir yer ama yine şey de şey terlen, terlen. Efil efil gidiyorsun ya. Bir de bunun Yok, ya ayakkabılar rugan falan değil mi bu Hollandalılar? Rugan giymiyor mu o? Çünkü altıda hakiki keten olsa. da pantolonun Yok. yok paçalarında şey var. Arabın içinde. E, mandal var, bisiklet, bisiklet mandalı. Onla, onu onu sıkıştırmış. Çok güzel bir şeymiş. Dünya Ama... bütün dünya motorlu araçları yaktı bu hareket. Vallahi harika. bu Rude bize örnek oldu. Bence. Örnek oldu. Hepim, ben hepim. gittim şimdi parçalayacağım. Faire'n arabasından başlayacağım. Niye canım? ilk ki gelmemişim ya Ben gideyim satayım bari bugün de. Bir başkası. Saat bugüne kadar, öğlene kadar sattın sattın. <gülüyor> Satamadım parçaları o arabayı. Satamadı. Atamadı. Evet, devam edelim isterseniz. Üçledik değil mi? <gülüyor> güzel oldu. Film başbakan da ekonomide uçmuş. Film başbakan derken bizdeki film başbakan. Filandiye başbakanı geldi. Hala de, mı bizde? Hala, Hala mı? mı? Bunlar da bir gelmek bilmiyorlar. Geldikleri de zaman da Hayır lütfen burada gelmek... olabilir. Ee, şu anda dinliyor olabilir ee, misafirperver. Misafirperver. Yetişmez. Ama yani hiç gelmiyorum Ben en son film başbakanını Türkiye'de ne zaman gördüm? Ankara son. ve İstanbul'a tarifeli uçmuş. Finlandiya'da uçuruş. başbakan olduğunu bilmiyorum. Ben yani. yeni öğrendim. Hakikaten de. Çünkü Finlandiya'yı ben monarşik bir yapı diye düşünüyorum ya. Orada şimdi oho Olur ince topakıyor. Olur mu ya? Başbakan, film başbakan. iki tane de Melek Yavrusu var. Yok canım, ben onun bir Katay tane... Katayinen. Te telefon şirketinin şeyi diye zannediyorum Finlandiya'yı. Onların herhalde takıl. Arazileri biraz daha büyükçe şirket... O da olabilir. Zaten 10-15 kişi var. Kocaman ülkede. Yani birkaç iş yapıyor olabilir aynı anda. Öyle olabilir. O da tarifiyle uçakta gelmiş. Korumanın VIP bileti değiştirildi. O ne demek? Herkes tevazu gösterisi yapıyor resmen. Tevazunun Tevaz böylesi. Öyle değil böyle yapılır. Para yok abi demiş. Hı -hı. Tarifeli diye uçaklar, pistetler. <gülüyor> Otpüslerle gelen başbakan yok mu? Yunanistan'dan da öyle gelsin. Otpüslerle <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> Ne oldu? Yunanistan'da seçim oldu mu ya? Seçim olacak gibi. Seçim yaparız falan demişler. Seçim bu, hafta olacak hiç. bu hafta sonu falan yaparız ki biz demişler. Öyle canlıların istediği zaman oluyor mu? Ya onu şey çok aceleye getirmiyorlar. Bir de bu aralar canlıları sıkın. Şey masraflı ya seçim. Ya biraz erteleyelim. Doğru de. geç masraflı evet. ya ne olacak? Of bu hafta sonu başka bir şey. Hava da güzelleşiyor. Bahar geliyor ya. Onun bir coşkusuyla seçimler ya. Seçimler kaç trilyondu ya? Öyle bir... Milyonlarca para harcanıyor seçimler. Partilere verilen paralar dışında mı? Öte evet, seçimin seçiminin organizasyonuyla ilgili. Basla... Organizasyonla ilgili var mı? Normal basılması, sandık falan filan onu düşsünler. Hayır, var. onların dışında e, seçim sandıklar. çalışmaları için harcanan paralar. Kağıtlar. Kağıt. O sandıklar bir kere bir kere mi kullanılıyor? <gülüyor> sandık <gülüyor> görevlilerinin kumanyası. Hayır, sandık canım. görevlileri birer kere kullanıyorlar. Onları eve götürüyorlar. Için... Sandıklar, Eve taht şey sandıklar taht. Gerçi tahta, tahta değil da değil ya. artık. Ne Bunlar oldu? Ayrılıyor galiba ya Böyle pıt pıt pıt. mı duruyorlar? Yüksek Seçim Kurulunda mı duruyor? Yüksek Seçim Kurulu bir tane e, öğrencilerde depo tutmuş. Deposu mu var yüksek? Deposunda. Nereye gider diye soruyorsun mesela? Depoya gider diyor. Depoya gider. Yüksek Seçim Kurulunun <gülüyor> deposunda yazıyor. Hmm. Allah Allah ne yapacağız ya? Bütün kafamdaki sorular cevaplandı. Buyurun o zaman yok. başka sorular ekliyorum. Başka e, en sert duruşma var bugün. E, en sert duruşma dediğimizde İvana Sert'in duruşmasıymış. Böyle esprili haberlerle devam edelim isterseniz diyeceğim ama bir yere kadar bende. New York'ta sigarasız apartman dönemi başlıyormuş. Oh oh canıma değse oh oh. New York zaten ee, konutlardaki sigara kullanımını kısıtlayıcı yeni bir yasa benim önerildi. Gibi, bak, benim gibi şu anda önerim, bıraktıracaksın. Yok da bak bakalım bir daha içiyor mu? En psikopat çekici. Sana bırak sana bıraktırmayı ben uygun görmüyorum Fire. Çok özür dilerim ama bu, ben konuda, biraz sert bu konuda biraz sersin, fazla sersin yani. Ee, bakalım senin kafada olabilir bunu da düşünenler. Yasaya göre şehirdeki her binanın sigara ile ilgili yazılı bir kuralı olacak. Evet, evet. Bu kuralı ve diye... ben yazacağım o kuralı. Eğer yiyeceksin, yiyecek misin Fire? Yes. Sir. Nasıl yarayacaksın? Dear Apartments or... or sakin or. nasıl diyeceksin? Sakin. <gülüyor> hani Apartments'ı dedin. Customers. Dediğim. Yani ya. sakin tam olmadı. Çünkü sakin... Yani daha şey Okay şey. people derim ya. Biraz samimi olmakta ne olacak ya? Everybody yani? de ya. Everybody derim ya. Everybody in apartment. Apartman sakini demek lazım abi. Everybody de sokaktan sakin, geçen Sakin adam... yani şey... Um, sakin dediğimiz... Cool days. Cool. <gülüyor> cool people. Apartments... <gülüyor> Şey İkiniz birbirinizden cesaret tutun. Everybody <gülüyor> in the house. Come, Come on ali biz de o. Baba go olur. Şimdi <gülüyor> ikna oldu, tamam. Orada anlaşır zaten. Sigara içen çünkü ho ho diyemez. Diyemez ki. O <gülüyor> diyemez. <doğru>. <gülüyor> hem elleri kapalı. O zaman hemen hemen müşfik kenteli şey getiririm oraya. Test yaptırırız. Test yap derim ki bir, son defa bir defa yeterli fayda. Tamam. Bu bu kurala göre eğer apartmanın aldığı karara göre binada sigara içilmesi yasaksa kiracı evin içinde. Balkonda, bahçede veya çatıda sigara içemeyecek. Yok ya nereden bilecek ki? Hakikaten yok yani. <gülüyor> <esasında>. Nereden <gülüyor> bilecek ki değil de nerede içecek ki? Yani nerede içecek doğru gitsin o zaman açık alanlara. Ölünde de içemez apartmanın. Şehrin nine. dışına çıksın bence. New York Belediyesi nine diyor. Sanayi bölgelerini... önünde içilmiyor zaten. Ay, tamam sanayi bölgeleri, şey. bölgeleri şehrin dışına şey yapılıyor ya öteleniyor ya. <gülüyor> evet, Oradan siften mesela... bilmem kaç kilometre New uzaklık New York organize sanayi. Otobüsleri vardır. Var, New York evet. Organize Sanayi bir, metrosuna bineceksin. New York Organize Sanayi'de ineceksin. Çıkacaksın orada. Hepsi toplu ala. Açık alan. Ve açık alanda da böyle ventilasyonlar aşağı doğru verilmiş. Adamın ciğerine ciğerine. ciğerine. Bir, bir içiyorsan sanki 10 paket sigara içiyormuşsun gibi etki altındasın. Ha. Öylesine bir şey. Bir ev içiyorsun. sahibi soracak yani o zaman. Sigara içiyor musunuz, içmiyor musunuz? Ya bunun ev New York'taki yasağı da, ev... da ben şey demek istiyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Çünkü evet. mesela New York'ta apartmanlarda eroin kullanmak serbest mi? Öyle apartman yönetmeliğinde var mı? Yok e da eroin. kullanıyorlar yani. Evet kokain falan kullandıklarını ben biliyorum. birkaç filmde, Ben birkaç filmde görmüştüm. Yani Canım, şey, filmlerde apartman falan... Apartman yöneticisi de yalnız biz karar aldık. Şey, karar defterinde kokain, yalnız Ege, crack bunların hepsi yasak. O kadar da ucuz şeyler değil onlar. Hani nispeten daha zaten. Hani bu nasıl biliyor musun? O zaman zehir kullanın. Zehir o zaman diyelim ki zehir şey yapmak da kullanmak da o zaman e, girsin. Yani, o yani mu? şöyle Hayır, de değil. bir şey var apartman yine filmlerde görülür canım apartmanlarda sigara içen adamlar. Yani e, bizim televizyonlarımızda göremeyiz büyük ihtimalle ama yani yine filmlerde Amerikan filmlerinde görülür o bir şey değil ya. O bir böyle bir gerçek içeriler Film yani. dediğin şey zaten yalan ya. Yani gerçeği yansıtıyor ki. Tabii ki. Yani. Onun onu... ağzını öpeyim doğru Lütfen söyledi yani. nokta. Or, orasını da ben bir... Ben çıkayım mı? Tutun. Çünkü daha pek çok kişi doğru şeyler söyleyecek gibi geldi. Bana mı öyle... <gülüyor> Bu Burada eğer yani, bu Öpüş... ağzını öpmeye başladın. mü öpüştü program olacaksa <gülüyor> Aa ne güzel bak slogan. Öpüştü program modern sabahlar. Aa öpüşmek demiş. Ömre cana can mı katıyor? Cuma, Ay çok... sohbetiyle Onu tamam onu bir şey yaparız. Evet. Bak bak bak bak bak bak. La Scala krizde, La Scala, İtalyan ünlü operalarından biri olan La Scala kriz nedeniyle bütçe sıkıntısı çekiyor. Birazcık daha kılıklarına, kıyafetlerine dikkat etsene. Daha eden. spor bir şeyler olsun. Evet Habire böyle bir ne bileyim fırfırlı fırfırlı şeyler. Ya daha yazık. güzel, daha böyle modern efendim bir kot Herkesin evinden bir kotla olabilir. Yani olabilirdi. Biraz daha sakin ama valla üzülüyoruz. Ee, özelleştirme gündemimizde yok ama bayağı sıkıntımız... Bayağı bayağı var gibi ki. Sevil yani. berberini mesela sevil kuaför gibi yap günümüzde geçsin. Hem erkek hem erkek, kadın olsun. Ha. Yani illa çünkü. Nedir ki kuaför dediğim bir böyle bir siyah pantolon bir beyaz gömlek giyebilir. Sonuçta herkes birbirine bey diyecek. Bey diyecek. Panım diyecek. Oh, ondan ondan sonra, sonra bir tane bir böyle çanta yok. gibi bir şey yapacak. Onu açacak içinden tarakları çıkacak makasları çıkacak. Taraklar Hı. ve makaslar. Hayır. Öyle bir şey olabilir. Çok hoş da bir sevil berbere olur yani. Egecim bunu lütfen bugün programdan sonra çıkışta direkt bunu senaryosunu yazmanın. Tatlı bir libretto yazdım efendim. Sizi çok masraftan kurtaracak Hah. siyah pantolonun de var. Olmadı orkestradakilerden aslında. Orkestradakiler ne? Onlar zaten O kadar gibi. kalabalık Onlar olmasına ne gerek orkestranın? Onlar görünmüyorlar. Bir, bir o kadar niye kalabalık? Zaten gö görükmüyorlar. Koy teybe. TV çeksinler bir sefer Ben onu bir tane televizyon programında seyretmiştim Adamın elinde uzaktan kumanda basıyor Müzik çalmaya başlıyor böyle <gülüyor> Böyle oynuyor <gülüyor> tak basıyor, Nasıl kırıyor. oynuyor Fahim böyle Bir oynuyor. dakika ya ben de izledim galiba bunu <gülüyor> o, Tamam o, doğru bu, <gülüyor> tamam. Aynı, aynı sistemi kur Kaç o kadar operaya gittik şeye gittik Hiç görmedim, ben görmedim gittim. şeyi Haydi bir kez daha hani seyirci isteye üstüne bir kez daha falan diye bir Onun şey yok Onu Onun treyini ayarlarsın. CD'den tıkır tıkır çalar. İki tane şey, CD yap. Biri bir bayramlık bir idamlık. Bitti gitti ya. Yani işte elimize bir opera vermiyorlar ki şöyle bir güzelce bir şey yapalım. Buma çevirelim. Aha he hey kâra bile geçirme. Dersin abi bugün bana da skalayı yarın er, ellerine sayacağım lira et doları. Retto derken orada gönderme yaptım. Yani Yine Euro, bölgesi, Euro bölgesinde, bölgesinde ama... Gönderme o, ya, şey yani. Başımız derde girecek. Hiç bilmiyorum çünkü nereye gönderme yaptın. <gülüyor> <gülüyor> yani gire, girebilirdi diyemiyorum. Kesin girecek yani. <gülüyor> Kesin diyorsun. <gülüyor> nereye yani. gittiğimde bilmiyorum. Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Dünyada, dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adını sokak gidiyor. Radyo Tü Soka Athena Konseri'yle açılıyor. 3.000 kişilik konser alanı ve Radyo Tü şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mal Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve Radyo Kon Sokakta da hayatın sesini aç. Modern sabahlar. modern sabahlar Radyo İzmir'de sorular devam ediyor sevgili sanatseverler. Sadane modern sabahlarda da Neydi bunun adı? Ben bilmiyorum ne olduğunu. Dans müzik başka bir şey dinlemem bunu dinlerim. Dans müziği diye biliyorum ben de. Çok güzel ama ya. Bunu biraz şey yaparsak... ...remix... ...veya radyo edit... <gülüyor> Onu yapabiliriz diyorsun. E öğrendiğimiz iki şey var. Bir remix, bir radyo edit. Niye? baba aktarmayı da biliyoruz. O ilk saat yani. Vava aktarmadan... ...nerede yapacaksın bunları. Neyse hadi bakalım. Çok Buyur, buyurun efendim. Onu birlikte... O reklamı bitmek bilmedi. Bilmem nesi bitmek bilmedi ondan sonra bu yağmurda ıslanın ku fırtınası hayatı felç etti şiddetli lodosta falanla filanla neyse toz bittikten sonra gelecek yağmurlarda ıslanmaktan çekinmeyin çünkü bu yağmur suları sağlık için birebir faydalı. Şifalı sular yağıyor gökyüzünden. Amino asit içeriyor demir içeriyor. Burada hep konuşulanlar bu. Bunun diyetisyenler efendime söyleyeyim doktorlar. Gökten amino asit yağsa bizim kafamıza <gülüyor> demir düşecek. Yani değil mi o da yerden sekecek o gözümüze bile gelebilir evet Oktay bakıyorum mesafeli duruşuna, kendinize yapına, ön Yok hayır ben en, ben tamam. bu tip haber Biz arıyorum yalarız, ben. <gülüyor> <gülüyor> bu tip haber. Biz yapış yapışız. Yağ yağ yabanlık akıyor bizden. Estağfurullah ya. ya öyle, öyle öyle hayır, öyle değil. ben, ben bu tip amino asit falan bir haber arıyorum şu anda. Bakıyorum <gülüyor> <Hep gülüyor> <gülüyor> korsanlar, rasyonel akıl. Garanti falan vermiyoruz falan. Falan. haberleri kapsayan bunu da verdik işte bunu da. Garanti vermiyoruz haberleri bile yok ya. Garanti vermiyoruz. Bak benim önüme çıkan haberler var. Kayıp anahtar. Anahtarı kaybettiniz. Kayıp anahtar unuttum? <gülüyor> Kayıp anahtar gölbaşı. <gülüyor> Benim tam sevdiğim tip abi. Aslında anahtarla ilgili bir zamanlar bir ıslıklı anahtarlık vardı. ıslıklı anahtarlık mı? Böyle. Şşşş neydi o ya? Diye ıslık çalıyordu anahtar bip bip diye ötüyordu. Haa. Islığa yani. cevap veren anahtar. Anahtarlık mı? Anahtar. Nereye kaybettim ben? Evet, Anahtarlıklarım nerede? Aynısını ben hatırladım. bu aralar televizyon kumandası için istiyorum. Televizyon, televizyon kumandasını çaldırmak istiyorsun kumandası kumandayı için. bulamadığın zaman. Evet çok. Bende istiyorum. de ben de de o Bir cep telefonuna ya. benziyor ya e tipi numaralar falan var üstünde. O yüzden çaldırarak bunu canlandırıyorsun. Aynen içmiyorsun. bende de var işte o yer. Ya bu bir tane kafede var ya o çok benim çok hoşuma gidiyor Hangi böyle. kafede. Ya o isim vermeyeyim özel kafe şeyine geçer. Bizim çoksa eknekleri falan çok güzel olan bir yer He, neyse. Süper evet. Orada böyle bir şey sipariş veriyorsun. Senin eline böyle kallavi bir şey veriyorlar. Sonra hazır olduğunda bir hız zızlıklamaya başlıyor. Sen yerinden kalkıyorsun, gidiyorsun, alıyorsun. Normal hamburger falan yenilebilen bir kafe mi bu yoksa? Ben, çünkü ben var. hiç böyle bir kafe Peki ya o titreşen şeyi nereye koymak zorunda? Ha Nereye koyuyorsun? Mesela? Masanın üstünde, masanın üstünde öyle. Masanın üstünde anlamazsın ki titreşiyor. <gülüyor> Tabii canım ama sağlam titriyor. Masa... Yani başlamam. Yeri göğü titretiyor Egecim. Ha başlamam. anladım. Zayıf bir şey olsa artık onu koltuk altına falan koyarsan oradan çünkü. Cebine koydun diyelim mesela olur mu da Cebine koyma, cebine koymana izin yokmuş. Cebine ben. koyanlar. İlla masada mı? Titriyor? İlla masada, masada titriyor. Öyle. Zaten oraya girerken. Yani de. ondan mı diyorsun? Titreteceksiniz. Sonra? İlla masada titriyor. Anladım onu. Aynı sistemi kendi dükkanımıza ten Ondan sonra ara ara tank müşterileri titretiriz. <gülüyor> müşterileri titretiriz. Ne oldu benim yemek hazır mı? Yok da. Bekle Yok da. Laz ya. Usta taklidi yapacağız ya Ege'ye giydireceğiz. <gülüyor> Uyuşalım falan diye gelecek Ege dolaşacak böyle. Hamsi buğulama hamsi yaptım buğulama size. Yaptım. Size hamsi buğulama ettim diyeceğim. Sonra şey yapacaksın onları neydi? O bandırmalı yediğimiz şeyin adı. Bandırmalı. Bandırmalı derken şey mi? sulu yemek mi? Ya işte peyniri bol şey yağlı yağlı böyle. Muhlama. Muhlama, mıklama. Aaa. Ya beyler çıkışta bir muhlama yer miyiz? Ne diyorsunuz? Nerede siz? yiyebiliriz? Ya var mı Ankara'da muhlama yiyecek? yer? Yani? En güzel. Ben sizi Ankara'daki en güzel muhlama çiçeği şey var ya. ya var olmaz mı? Daha Neyse geçim. abi kötü haber vereyim. Şimdi kayıp anahtarı ya. nasıl bulacağımızı ben Kayıp anahtar, ben kayıp anahtar. eranıyor. Kötü tabi. haber ver. Hayır. Vermeyim vermeyeyim ya. Ee, Amerika'da e, Wisconsin Üniversitesi'nde. Her yıl kayıp anahtarlar yüzünden 36 bin iş günü kayboluyor. Kayıp ne üçlemesi vardı ya kayıp bir şey üçlemesi vardı kayıp, kayıp dolap anahtar Ana. dolahtar, cep telefonu e ve şey <gülüyor> arabanın cüddan nasıl nasıl üçlemesi ha üçleme olarak öyle o da oldu, bana uyar. Wisconsin Üniversitesi'ne 20 öğrenci üzerinde yapılmış sesli konuşma zayıf araştırmalar dizisi bir pardon 26 Ha, tamam, Neyse, zayıf ama o kadar da zayıf değil. Sesli konuşmanın görsel performansı etkisi. Böyle bir bu konuda bir araştırma yapın deseler, biz ne yaparız ya? Sesli konuşmanın görsel performans falan, falan diye böyle bir ya şey Sesli olur. konuşmanın Hani anladı biraz herhalde bu insanların özel hayatına girer yani öyle konuşma. Yok senin dediğin olmuyor far. Görsel performans diyor. Görsel performans. Aha, senin dediğin başka bir şey. Görsel Sen <gülüyor> sesli konuşma ve performans deyince bir şey ama buradaki sesli konuşma <gülüyor> bozuyor sesi. Bana bir görsel performans misin? Görsel performans aktarır. <gülüyor> Aktarırım Aktarayım bir saniye. <gülüyor> bana bir iki, şöyle şöyle iki parça görsel performans istiyorum. Tamam. Arttırmak nasıl arttırıyorsun? Şimdi iki parça isteyelim. ...beğenirsek birer parça sıcak tamam, ilave yaptık. Ben, ben Fahir'e sunacağım parça belli. Görsel performans bu arada biz mi bir şey yapmadık? Bir bu... Görsel senin, ...senin görsel performansını arttırırken... ...vadyo başındaki masum dinleyicilerimiz de... ...işitsel kısmına <gülüyor> evet, maalesef... ...maalesef tabii görmedikleri için şu anda... ...tam anlaşılmamış olabilir. Ee, onu yapacağız. Ben bu tip bir şey... ...görsel performans diye. Şu... ...kayıp arama anahtarı ya da cüzdan gibi eşyaların... ...adını yüksek sesle söylemek... ...olabilecekleri alternatif yerleri... ...tahmin etmeye yardımcı oluyormuş. Ya bu şeyle aynı şeytan aldı götürdü satamadan getirdi tırkısını çığırmak aynı şey. Yani evet veya de. eten dede keten dede. Eten dede onu onu bak bilmiyorum onu öğretsene bize. Onu bir söylesene ben de bilmiyorum. Eten biliyorum. dede keten ya dede. Yani öyle eten dede keten eten dede. Dede. Eten dede. İşte e. bulursam kırk göbek atan dede diye bir şey bu eski bakanlardan <gülüyor> herhalde eten dede. <gülüyor> <gülüyor> Bu diyorsun <gülüyor> sen işte göbek o. atıyorsun ya da takla. Oktay Demirci Aradolu'yu Aten... kaçırdın da attendance yaptı orada. Ateniz. Eten dede, eten dede. Attendance otobüsleri geliyor. <gülüyor> San Francisco evet. özel attendance. Söylüyorsun kitapti. deneylerde nesnenin adını aramadan önce hemen ee, söylüyorsun nerelerde olabileceğini söylüyorsun. Ve inanır mısınız çocuklar çok daha kolay bulunuyormuş. Ne kadar Öyle abi. mi arayacağım? Nerede anahtarım nerede? Nerede olabilir? Nerede? Olabilir? nerede o kanepede olabilir. <gülüyor> Bakıyorum. Yani tabii telefone oh problemini bay. çevirmene gerek yok ya. altına düşmüş olabilir. Aa, maalesef orada da. Öyle mi? Ne bu? e anahtarlar koltuğun altında. Onu da açabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> YouTube'undan onu da açarız. E ana, enaklarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Onu, ara aç. onu açabilir miyim? O çok hoşuma gidiyor. Çünkü... Ben artık YouTube'dan bir şey izleyen insanlar hiçbir şey demiyorum. 3 saat kamera şakası izledik biz. <gülüyor> YouTube'da. Aa, ne güzelmiş ya. 3 saat oldu. Ben o akıllı TV'yi artık seyredemiyorum ya. Hayatımdan o kadar büyük bir şey eksilmiş gibi oluyor ki. Çünkü neden mala bağlayıp saatlerini ömrünü geçirebilirsin o televizyonun önünde. Bir bakarsın gelmişsin. Dedi kalk falan, falan diyecekler. Düşünce fırtınası. <gülüyor> akıllı yani... Yani pişman vida. mı memnun mu onu sonunda bile anlayamıyoruz. Hem pişmanlık hem memnun. Çünkü düş fırt. <gülüyor> Düşünce fırtınası anlamı. Ya dün nasıl gazetelerde kaçırdık, kaçırdık ya. ya. Evet. Vallahi Fırtoz diye isim koymuşlar. Dünkü fırtınaya, önceki günkü fırtınaya Fırtoz. Fırızga diye de olabilirdi. Sıcak bir Aynı vardı. zihniyet işte. Aynı zihniyet. Bir adım ileri gidem. 20 senede bir adım ileri gidemedik. Fırızgadan Fırtoz'a. Tutmadı. Bak bugün gazetelerde hiçbir yerde bu fırtınası Kuhu diye şey yapmaya çalıştı. Kova da tutmadı. Tutmadı. Kuhu tutmadı. Dünkü fırtına da tutmadı. O Neyse. Ben bugün Ali o Fırtına. Evet. Ali... O fırtınalı gün çok kötüydü. Ben fırtoz size ne dedim? dedim dün sen? ne dedim? Benimle şey yaptınız. Bir sen süs sağlanması lazım dedim. Sağlanamadı. Sağlanamadı. Günde 10 litre kola içen kadın. Kadın ölmüş. Ölür Günde tabii. 10, litre kola, Ölür 10 litre kola mı içilir ya? Ayıptır ya. O kadar zararlı şey. 3 Yine, litre falan içsin. 3 litre delik. İlla uzun. abartacak. Asit al direkt asit kazanında yat. Daha rahat edersin. Ne olacak kolanın asidinden? Ne Yıllarca ko bizi korkutlar. Bir tane hele en garip efsane kola ile ilgili. Etin üstüne dökmüşler. Fıfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff <gülüyor> Türkçe'nin <gülüyor> etinin üstüne kola etsin ya. <gülüyor> marine olsun diye. Etinin üstüne marine olsun diye dökmeye çalışıyoruz. Etinin üstüne kola ile ilgili duyduğunuz en korkutucu hikaye var mı? Pastı <gülüyor> çivi hikayesini bilmez misiniz Yo, siz? Benim bildiğim Bari. şey, bizde de hep derlerdi ki güneşte de çok güzel yakıyor. yani öyle Kola sürüyorlar. Başka, bir de, de pastı çiviyi sökememiş, sökememiş Berber'in oğlu. Kasabın oğlu gelmiş, kolayı dökmüş. Cos! Bütün paslar sökülmüş. Ondan sonra kas, Berber'in oğlu gelmiş, tane çıkarmış. Bu da ilk insanoğlunun ...ilk işbirliği olarak anlatılır. <gülüyor> yani meslekler arası işbirliği. Tabii Sonra yani. odalar falan kurulur zaten. Ortaklığı. Antik, Antik Yunan'da oluyor bu değil mi? Antik Yunan'da evet. Berber bakayım. Berber, Berber ber, kasap da var kasap, antik Yunan'da oluyor. Evet. Kola da var. Daha ne olsun? Kut kola da yok tabii. Tabii o zaman açık. O zamanlar yok. Zaten tuvaletlerde açık tuvaletler. Hep herkes yan yana oturup e, hacetini görülmüş. Onu ]muş. da bizden öğrendiler. Her şeyi tabii. bizden öğrendiler. Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ne kadar kola içiyorsunuz çocuklar günde? Çok merak ettim. Meraklamam. Günde bir olacak. kutu, bir buçuk kutu. Ben çok İki içiyorum barmak. ya. Oktay sen çok, çok içiyorsun. Ben çok içiyorum evet. İçmeyeceksin. Tamam. Söz ver bana. Söz. Tamam bitti mi? Çünkü sen eğer onu içersen ben de seni tehdit ediyorum ben de o zaman portakal suyu içmeye başlarım tekrar yeniden. Ay oktay sakın içme. <gülüyor> Valla şu anda içmeye başladım. Düşünmeye başladım Fahir. Yani çünkü demin bir karşılıksız Deminecek. bir tavsiye vardı gibi geldi bana. Ama ona. canım Şimdi sağ şey olsun. Yaptım. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Yeterli Yeterli, tamam yeterli. Öf. vallahi yeterli. Yeterli, tamam yeterli. Hanımefendi susar mısınız? Aa, bir yayın ol. yapacağız, yayın yapamadık ayol. Ayol mu? Efendim 40 yaşındayım, beni bu şekilde konuşturan içindeki yani kendi hanımefendi. Kendine konuşuyorsun Önce 40 yaşına gel, ondan sonra Fahir. Sen de benim yaşıma geldiğinde inşallah sana da böyle yaparlar Oktay. İnşallah. Bugün gazetelerde zenginliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu bir kez daha Ali Ağaoğlu bizlere öğretti. Fatih Altaylı'ya cevap vermek için ekonomi sayfasına bir sayfa reklam vermiş. Özel bir gazetenin. Ağır ağır konuşmalar ve şöyle diyor. O iddia ettiğin arsayı da onu da seni yalancı çıkarmamak için onu da satın alacağım. Ya nasıl insanlar gerçekten nereden buluyorlar bu kadar parayı? Siz de şaşırmıyor musunuz? İnşaattan galiba. <gülüyor> İnşaat sektörü değil mi? İyi diyorlar ya. Biz de bir sektör mü değiştirsek ne yapsak ya? Yok ya sektörümüz, güzel. ya sektörümüz güzel galiba Ne ya. demiş Ali Ağoğlu Ali Ağoğlu ağır ağır konuşmuş Yani konuşma değil de reklam Gene kendisi çıkmış böyle Boydan bir fotoğrafı var Ondan sonra kendini kısaca özgeçmişini. Şu Ol anda e, Trump açıldı ya İstanbul'da <gülüyor> <gülüyor> Yani bu emlak devi olarak Biraz şey olmuştur adam şimdi çok popüler olacak biz de çıkalım falan diyerek herhalde o şeyi fırsatı da böyle derler. Krize fırsatı neyle çıkabilirim, neyle çıkabilirim? Hazırda proje var mı? Yok. O zaman ben böyle bir cevap vereyim diye hmm. belki çıktı Ama yani zenginliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi mi? Onu az önce de yani gö görmüştüm. Ama Ali Ağaoğlu'nun saçı Trump'a 5 basar 10 basar Trambol saçlar zaten. Trambol saçlar. saçlar evet saçlar yıkılıyor. saçlar ama... dezavantajlı başlıyor. Kimin saçlarıyla mücadele ettirecek olursam. 1-0 yenik başlıyor. 1-0 3-0 bence. 5-0. Geç oldu. <gülüyor> 5-0 diyor bak. <gülüyor> Hatla yok mu 5-0 nokta ben... kaç sıfır olabilir? 10'da 15 dakika bundan bahsedebilirdin. 6-0. 6-0 dendi. Ege, kastır biraz daha. Fatih Akın'ın belgeseli kaldı. gösterilecekmiş <gülüyor> Fatih Akın'ın belgeseli. Ne belgesel çekmiş gene Fatih Bey. Cennet Dağıçısındaki çöplük. O ona Fatih Bey der, o da ona... <gülüyor> Suyum der. <gülüyor> Fatih Bey. Süpermiş valla, helal olsun. Karadeniz'deki kirlenmeyi anlatan bir belgesel kanıda gösterecek Fatih Akal'a. Ne kadar nasıl sonra şöyle hızlı hızlı bakalım gündemimize. Ben Madem de öyle az... belgeseller düşünüyorum ama yani sanatsal bir e, bakış açımı Ne mesela senin? Yani bütün kirliliklerle ilgili belgesel çekebilirim ama... <gülüyor> tek aklıma gelen şey. Deniz, çok kirli. <gülüyor> Bakın, çok kirli. <gülüyor> Yani şimdi anlaşılmıyor kamera yakından çekin <gülüyor> ama bir mavi mavi görünüyor ama çok kirli çok teşekkür ediyoruz Fatih'e <gülüyor> ormanlarla ilgili belgeselini seyretmek ister misin? Evet, evet, biraz donuş bir Dakika şey ya o zaman orman belgeselini orman belgeselinin fonunu bulacağım şimdi orman belgeseli or orman orman orman şu olabilir orman. Kesmişler, kesmişler, sevgili seyirciler görüyor musun? Kesmişler. Küçük çocuk giriyoruz. Küçük, küçük ağaçlar nerede? Kestiler. Kesmişler. Siz yokken sizin gibi amcalar geldi. Kesti. Bir daha, bir daha kesmişler. Kesmişler. Kesiyoruz, kesiyoruz. Bir saniye, baştan alalım. Başlangıç, Abi bu yayınlanmaz kanda ya. Bu kanda yayınlanmaz. Bu Abi e, halbuki orada bir feryat var. Bir feryat vardı benden kaynaklı. O ses problemi oldu. E, onu baştan alalım mı? tabi Hiç problem değil. <gülüyor> ya bu adamın hiç hiçbir şeye şey yok ya. Müdanası yok ya. Tak. Tamam. Bir daha, bir daha ise bir daha diyor ya. Bir daha. O profesyonellik ya bizde. Allah Allah bizde, bizde belki bakayım fon fon değiştir ben fon çünkü aslında çok neşeli kaldı çünkü bir drama yapılıyor ve neşeli fon. İstersen vergi borcu diye bir fon var orada onu gir. Vergi borcu fonunu gir. Vergi borcu fonunu. Ee, bir saniye vergi borcu fonu. fon isimlerimiz. <gülüyor> vergi borcunu dinliyoruz. Şunu mu? Bunu söyle. O değil o vergi borcudur gir ya. Vergi borcunu gir. Tamam, Arkadaşlar aşırı destek üzerine vergi borcu. orda orada, orada. Onun üstü. Gir, gir. Hikayeler. Merhaba, Ezogelin Hikayeler'de uzun bir bekleyişten sonra buluştuk. E bir dakika, bir dakika, kendiniz. bir dakika ya, bir dakika, bir dakika, Ezogelin kes, kes, kes, kes. bugün zorunda mıyım? <gülüyor> bir dakika, abi bu... Sen ya yapmayanın köşesini yaparlar, Fahir. Nasıl yaparlar ya? Yok, biz zaten başka bir şey yapacağız. Ege'yle ben başlıyoruz önümüzdeki hafta, Ezogelin Hikayeler'e. Ee, yani, nasıl, nasıl ya? Abi, radyo öyle dedi, siz başlayın. Abi, dedi. radyo mu? Evet, Radyo dedi. Yani siz başlayın dedi. Bu dedi çok dedi, bekleniyor dedi. isteniyor dedi. Dedi ee, ee, öyle dedi. dedi. dedi kız Biz dedi. Biz dedik dedi, işte, dedi. şeyden sonra bu 999 e, coşkusu geçsin. Bir 9 Mayıs'ı atlatalım. Dinleyicilerimizi bir Avrupa'ya gönderelim. Ondan konsept sonra Konsept olarak ne düşünürüz siz? Sketchler. Abi bari ismini değiştirseydiniz ya. Ezo gelin Biliyorsunuz ki ben bunu hakikaten. Ama bizimki e Ezo gelin hikayeler ya. Bizimki Ezo gelin hikayeler. Üç kelime. Alt ile yani Ezo... mi ayrılmış? Hayır hayır. Ezo ile gelin iki farklı şey yani. İki farklı yani Ezo... kelime olarak. Sen Ezo gelin bitişikti ya. Ama tabii? sonuçta. Radyo... Mantıklı tabii. Radyo şeylerini falan kullanacağız. yani i̇nternet, i̇nternet adresiniz ne peki? Ezo gelin hikayeler. <gülüyor> alt çizgi. At radyo.com.tr Ha çünkü benim. Çünkü Ezo gelin hikayeler. At radyo. Komtel'e benimki de... işte onu değiştirdik abi. Çünkü onun şifreleri sendeymiş ya. Evet. Onun için size ayrı açalım dediler. Aç dedik. Kim dedi, dedi bunu? <gülüyor> radyodan. Radyodan. İsim, radyodan abi yönetim kurulu. İsim falan verebiliyor musunuz? Yok yönetim verme dediler. Çok iyi ya. Çok iyi abi. Önümüzdeki hafta başlıyor. E, dinleyicilerimize de buradan müjdesini verin. Evet. Ama ya, fon falan olacak. da aynı olmuş da o i̇şte açıdan fon, ben. Onlar, onlar zaten kullanılacak dediler. Fon farklı ritmi falan farklı. Onun Yok fon aynı ya. Pitchleriyle Hayır, mi aynı. oynadınız? Öyle mi yaptınız siz? Öyle mi yani yaptınız? dinleyicilerimiz Ezo gelinde doyacak diye buradan müjdesini verelim. İyi tamam işte yani. ne yapalım o zaman ya. Oh. Yalnız en ufacık benzer bir şey görürsem hakikaten canım sıkılır. Canım sıkılırsa da canınızı sıkarım. Zaten sıkıştığınız yerde şey dediler bize radyodan abiler. Sıkıştığınız yerde Fahir'e şey diyebilirsiniz dediler. Önündeki yasal yolların tamamı açık Fahir. Avukatın var mı Fahir? Benim o kadar çok avukatım var ki. Vekalet vermişliğin var mı? E ee, gönlen vekalet vermişliğim var ama e, şu anda o, resmi yolları Adalet Sarayı'nda şey olmaz. Sen gö efendim ben ona gönlen vekalet vermiştim Ben o bir an, şey söyleyeyim. Bir buçuktan sonrasını şu anda, beklersin. Şu Savcıya anda dilekçeye anda, anda ben için. vekalet vermek için e, şu anda telefonlar geliyor. Bakın telefonlar Telefon geliyor. Telefon olmuyor. Noterle olacak. Ee, yani onun nasıl olacak onu bilmiyorum da benim başıma hiç olmazsa o tür şeyler gelmiyor diye düşünüyorum en azından. <gülüyor> <gülüyor> İyice çığırından çıktı olay. Ben şu Amerika'daki olaya bir bakalım diyorum. Ne dersiniz? Bakalım tamam. Ya ve tatlıya bağlansın her şey. Tatlıya bağlansın. Ee, pek de tatlı bir şey değil. Valla bu Amerika'da Kolombiya ziyareti sırasında e, e, istihbarat ziyaret etkililerinin... Biliyorsunuz Amerika heyeti Kolombiya'ya gitti. Amerika'nın heyeti Kolombiya'ya mı gitti? Ya işte topladım işte dışları bakalım falan filan bu falan Bu, falan bu senede Kolombiya'ya gidelim hiç Şarş gitmedim. Çarşamba günü heyetler ve ziyaretler köşemizi yapmadığımız için... Yapmadığımız için onu hatırlattım ben. Aa, hemen Doğru. yapalım onu çarşamba günü heyetler ya, ve ziyaretler bir saniye yoktu. Tamam. Aa de yani hemen her şeyin bir adabı var. Merhaba. Heyetler ve ziyaretlerde bu çarşamba Amerika heyetine bakıyoruz... Kolombiya'ya gidiyorlar. Hoşçakalın. Evet abi iyi devam et sen. Fon böyle sen devam ediyor. Hoşçakalın dedi ya. Hoşçakalın Hoşça deyince ha. başka bir fonun bitmesi lazım. Bu bir şey geliyor bana. Köşeyi <gülüyor> de dinlemiyor. Temel abi <gülüyor> benim başımda bin tane şey var şu anda. Hangi birine konsantre olabilirim? Köşeyi. Tamam bir hata ettim köşeyi dinlemedim. Ama yani bir sor bakalım neden dinlemedim? Kaç tane düğme var burada? Bak bakalım say. Son sır yananlarını görüyorum. Ben şu anda 30 15 var yani bayağı hesabı <gülüyor> zor. Evet Oktay hadi anlat. Vereyim mi? Ver. Kolombiya. Kolombiya'da biliyorsunuz istihbarat yetkilileri etkileri skandala karıştı. Ne skandalına karıştı? Seks. Doğru. Eee <gülüyor> fuş <full> skandalına karıştı. <gülüyor> ha onlar şimdi yetkililer karışınca fuş skandalı oluyor. Halk katıldığı zaman. Yok, seks. Yok yok, yok seks de deniyor. Çünkü sex fuş skandalıyla skandalı ayrı şeyler. Mesela adam, şey fuhuş bambaşka doğru, bir şey. Doğru doğru. Seks skandalı dediğin mesela adam eşiyle bile <gülüyor> o skandalı yaşayacak. Skandal! Evet. Fuhuş'ta evet karşılığında fuhuş'ta başka fuh... bir şey var. Para şey vererek bu hizmeti alıyorsan fuş ama yok başka bir şey Sadece şeyle... skandal olduğunu yapıyorsan <gülüyor> seks seks oluyor. Ama bu fuhuş skandal değil mi? Kapsıyor. Bu fuş skandalı. Evet. Fuhuş skandalı olduğu zaman e, başka dosya açılması lazım. Korki. Suçun niteliği değişiyor. Bak adam var ya iki adliye sarayına gitti. Adamın konuşması, adabı hayata bakışı değişti. Suçun niteliği falan diyor. En önemli... Hocam e... hangi dönemde vicahiye çevriliyor? Valla vicahiye en güzel, güzel temmuz bir... Ağustos <gülüyor> gibi çevirin diyorlar. <gülüyor> Çünkü tayinler oluyormuş o dönem. Çok şey oluyormuş. <gülüyor> Çok canlar yanar doğru. Vicahiye'ye çevrilmeyen e, bir olay var arkadaşlarımızdan? <gülüyor> <gülüyor> şunu bir vereyim ya. Şöyle güzel bir vicahiye çevirelim, değil mi? Ortaya şöyle her türlü davanız yarım saat, 45 dakika içinde vicahiye çevrilir. Öyle bir tane adam varmış zaten. Ne tip dava olursa olsun vicahiye çeviriyormuş. Tabii can veriyor musun? Da. Abi, konuşuyor musun? Neydi adı? Neyse boş ver. Boş ver. 11 gizli servis ajanı geçen hafta hayat kadınlarıyla ile eğlendiğin ortaya çıkmasından sonra Amerika 11'i de mi? 11'i de daha doğrusu istihbarat elemanlarının sayısı fazla da 11'i karışmış. Ee, ...yeni gelişmeler yaşandı. ilk defa... E, ...bu full skandalına adı karışan... E, ...hayat kadını konuştu. Akşam Scrabble oynayalım mı... heyet olarak arkadaşlar? Yok biz... E, ...Roger'la 10 kişi falan bir yere gideceğiz falan. <gülüyor> ya oğlum bunlar da yani... ...şeyci ya... Yani, bunlar, baharatçı, bunlar, baharatçı baharatçı ...bunlar hani nasıl bir arada... ...on bir tane şey gibi geziyorlar ya? Ne gibi? Sürü gibi, sürü sürü gibi? sürü gibi geziyorlar. Sürü gibi geziyorlar. On bir tane adam ya. Kolombiya'ya karışması lazım, bir şey yapması Kaç lazım. Kaç tane i̇sli i̇sli araba baharatçı. adam eder ya? Kolombiya'ya gider gitmez vanadan çıkmış yani ispark. bu Allah'ı billahi ya. Zaten hemen ilişki kesilmiş üçünün ondan sonra. İlişki kesilmiş ilişki, derken işten atılmış. Diğeri isteğiyle kendi isteğiyle emekli olmuş falan filan ama ilk defa hayat kadınlarından bir tanesi olayı iç yüzünü anlattı. Nasıl olmuş? Şöyle ya, olmuş. dinleyebilir miyiz? Adının, Çünkü ben de kaç yaşındayım çok fazla fuş skandalı duymadım. Evet. Adının Danya olduğu öğrenilen bir Danya. kadın. Heh. <gülüyor> Gördün mü? Hanyayı Danya'ya demişler. Ya. ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. yoksa New York'tan kalk git San Francisco'ya Ay vallahi hakikaten öyle dedin de. Gidemedik de. San Francisco'ya da gidemedik vallahi. Neyse e, at. Tamam, duralım edelim. o zaman. New York Times gazetesine yaptığı açıklamada şöyle demiş. Önce gece kulübünde tanıştık. Çok güzel. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Sen bir istihbarat ajanı olarak ne, ne işin, işin var gece kulüplerinde? Otele gitme teklifini kabul ettim. Kimin? İşte istihbaratçılardan bir tanesinin. Bunun adam yok mu? Adamın ismi mi? yok. Evet. Adamın ismi Adam. Adam deyin ona. Adam gibi adam. Ondan sonra. Ancak bunun bir hediyesi olması gerektiğini söyledim. Yani burada da... Hediyesi şey yok mu yiyor. diyor. diyor. Ha, yani mesela normalde sen bir avizeciye gittin. Avize alıyorsun tamam mı? Aldın aldın aldın aldın. aldın. topla alışveriş. İki tane aplikte bunlarda hediyesi olsun. O tip mi? o ziyaretçileri de şey yapıyorsun faal şu anda şöyle, bağlıyorsun yani bir tamam, tane diye. aplik veriyor. Eve gittin, vermek zorunda. Halı var. alıyorsun tamam mı? Aldın Eve oraya aldın gittin? yatak odasına aldın salona aldın halılara aldın şu yolluklar da hediyesi olsun. Bu mu? Bu aksanla evet. <gülüyor> bir tane daha örnek verirsen onu onaylayacağız. Ciddi misin? <gülüyor> Gittin salon takımı aldın güzel. Onu aldın bunu aldın şunu aldın koltuk kanepe falan filan zigon sehpaları da aldın. İşte bu. <gülüyor> i̇şte Bunlar bu Bunlar da hediyesi oldu. Son örnekle iyice kafama geldi. İşte bu bak neden son örnekle çünkü 800 dolar anlaşmışlar. Kaç? 800. Evet. Korkunç rakamlardan bahsediyorsun. Sabah olunca 30 dolar vermiş adam. 800 ya. evde olurdu. Sen şimdi kaybedersin diye. diye mi? Bilmiyorum artık 30 dolar verince olay çıkmış. Ondan sonra otel müdürünü çağırmış hanımefendi. He, demiş ki bu demiş 800 demişti bana demiş 30 dolar. Ondan sonra pez, pezo'ya altı? geçmişler. Eee 225 pezo'ya geçmişler. En başta ikisi anlaşmamışlar. Dolar, mi? hayır dolar olarak. Hayır. İkisi dolar anlaştılar. yerine pezo verilmiş. Ha ben de <gülüyor> danışman olarak <gülüyor> <gülüyor> Yandı, pezo'ya geçilmiş derken yani otel müdürüyle konuşmuşlar. <gülüyor> Anladım tamam. Yoksa otelin otelin döviz bürosu var. Pezolar orada. Orada bekliyorlar. değiştirebiliyorsun. Müdahale ya. etmek için. değiştirebiliyorsun. <gülüyor> Herkes Çok. elinde pezolarla bekliyor. Ne pezolarla bekliyorlar? Onu diyorum. Ne oldu? Kaç pezo? Şak diye çıkarttı adam orada pezoyu. 225 dolar karşılığı pezo vermiş. Kaç ben. pezo eder 225 dolar? Sor bunu. Bir şey de sorun. KPSS'de de sorun bunu. 225. 600 kaç? 675 pezo eder. 1 dolar 3 pezodur. Ben onun paritesini hesaplayın. Vardır bir kaidesi Evet. Peso Ondan sonra anlaşamamışlar. Tabii yani ilk başta anlaşmış gibi olmuşlar. Sonra bir Neyi anlaşamıyorlar Pezo, canım. Oğlum Peso'ya çevirecek. Ne anlaşamayacak ne bak. O sanki 250 dolar vermiş. 30 dolar da önce 255. E, nerede bu e, geri çevir. kalan 600, 30, e, 30 545, 545 dolar. 30 doları 30 dolar olarak Amerikan doları olarak 225'i tamam. Peso olarak verim. Sonra kadın bunları hemen hesaplayamamış. Ondan sonra hesaplayınca bir bakmışlar. Nerede i̇şte senin demin yaptığın şey? Ondan sonra 800 dolar. Ondan sonra Bunlar tabii işler çoğun. Gene eksik çıktı. Eksik gene 545, 545 dolar eksik ya. Ayağını yere vurmuş. Gene eksik, Gene eksik demiş. Ondan sonra olaylar, olaylar. Ondan sonra olaylar, olaylar. Eee... 800 dolar anlaşıp da 30 dolar verirseniz. Siz de hayatınızda neden böyle olaylar oluyor falan diye düşünüyorsanız o zaman şey yapalım. Hadi neyle kapatalım bu saatimizi ve bugünümüzü ve haftamızı? Zazla mı kapatalım? Zazla, Zazla kapat kapatılan hafta Zazla hafta değiliz. Zaz'la kapatmayalım. Pointer Sisters'a ne dersiniz? Pointer, Pointer si Sisters'la kapanmayan haftadan ne anlarız ben, biz? Ben vallahi hadi hoşça kalın deyin. Herkes hoşça kalın desin güzelce. Sevgili canım. dinleyiciler bu akşam bir kez daha sizi saat 20.00'de Otikültür ve Kongre Merkezi'nde Rock Roll dinlemeye davet ediyoruz. Ankara'lı en iyi müzisyenlerle. Ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi sabahı yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Demeden önce Arkadaşlarım da sizlere bir hoşçakalın. Arkadaşlarım hoşça kalın. Bir hoşça kalın demek bize de okay, hoşça kalın hı? Yok akşam buluşacağız ya ben tam hoşçakalın diyemiyorum. Yani. Herkes hoşçakalın hoşça demiş oldu. Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo Uttu Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseriyle açılıyor. Öpeceğim, öpeceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> yap, boş, bağlan, boş. 3000 kişilik konser alını ve Radyo Şehir stüdyosuna sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler mağlütte. Ayrıntılı bilgi 210 30 30 ve radyodt.com.tr'de. Sokakta da hayatın sesini aç. <gülüyor> Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydoz. Şahane bir program oldu. Ya merhaba. Beliple birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova da çok güzel. Ben ne diyeceğim? Konuşturmayı başardınız. Ben çok keyif bak. Haftaya Paydoz, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla her cuma saat 19'da Radyo Oktü'de. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten öyle. Modern Sabahlar sona erdi.